77. konu, Hz. Peygamberin Hz. Ali'yi İslam'a davet etmesi, Hz. Ali, Resulullah'ın hanesine geldi, Hz. Peygamberle zevcesi Hz. Hatice namaz kılıyorlardı, Hz. Ali, ey Muhammed, bu nedir, dedi, Resulü Ekrem, bu, Allah'ın kendisi için seçmiş olduğu dinidir, bu dinle peygamberleri göndermiştir, seni bir ve ortaksız olan Allah'a davet ediyorum, seni ona ibadete davet ediyorum, Lat ve Uzza'yı inkar etmeye davet ediyorum. Hazreti Ali, bu daha önce işitmediğim bir şeydir. Ben Ebu Talib'e söylemeden hiçbir şey yapamam, dedi. Resul-ü Ekrem ise bu hususun ilan edilmesinden önce ifşa edilmesini hoş görmediği için, ey Ali, madem Müslüman olmadın, bu ikimiz arasında bir sır olarak kalsın, dedi. Böylece Hazreti Ali o gece durdu. Sonra Cenab-ı Hak, Hazreti Ali'nin kalbini İslam'a açtı. Resulullah'a erken saatlerde geldi ve ''Ey Muhammed, dün bana arz ettiğin bir şey vardı. O neydi?'' dedi. resul Ekrem, şahitlik edeceksin ki Allah'tan başka ilah yoktur, birdir ve ortaksızdır. Lat ve Uzza'yı inkar edeceksin. Allah'a koşulan ortaklardan teberi edip, uzaklaşacaksın.'' diye cevap verdi. Hazreti Ali bunları yaptı ve Müslüman oldu. Hazreti Ali, Ebu Talib'den korktuğu halde, zaman zaman Resul-ü Ekrem'e geliyordu. İslamiyetini gizli tuttu.